Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Bugün Türkiye'nin iklim değişikliği ile ilgili stratejisini birazcık ne durumda onu konuşalım demiştik. Evet, hem Türkiye'nin e, iklim değişikliği stratejisini, bu bağlamda genel olarak iklim gündemini, hem de e, Kyoto ile ilgili olarak Kyoto'nun hayatıyla geleceğiyle ilgili olarak e, ortaya çıkan son durumu bir e, değerlendirelim diye konuştuk. Şimdi öncelikle Türkiye'nin e, iklim gündemine baktığımızda bir e, e, büyük bir hareketlilik olmasa bile bazı değişiklikler söz konusu. Bu değişikliklerin e, önemli bir boyutu da şeyle ilgili, ulusal iklim değişikliği stratejisiyle ilgili. E, Dinleyicilerimiz da Türkiye e, Kopenhag'a giderken 2009 Aralık'ta e, Kopenhag 16. Taraflar Konferansı öncesinde bir ulusal strateji e, hazırlığına girişmişti. Ve bu ulusal iklim stratejisinin taslağını kesinleşmiş olmayan halini Kopenhag'da konferans sırasında sunmuştu. Bize bu şeyi strateji değerlendirmiştik o dönemde. Şimdi bu strateji artık son halini almış oldu, nihai şeklini aldı Mayıs ayında taslak olarak Kopenhag sunulan stratejinin işte Kopenhag'daki gelişmelerde dikkate alınarak zaten gözden geçirilmesi ve Hükümet e, politikası haline gelmesi e, bekleniyordu. E, şeyden sonra Kopenhag Konferansının ardından yapılan değerlendirmelerle bu nihai şekil verilmiş oldu stratejiye. E, aslında baktığımızda içerik olarak yani Türkiye'nin iklim değişikliği konusunda uluslararası ve ulusal düzeyde gerçekleştirmeyi planladığı eylemler e, daha genel olarak da vizyonu bu stratejiyi belirleyen ilkeler konusunda önemli bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Fakat daha köklü daha temel bunların hepsini etkileyecek bir belirlilik hali söz konusu artık stratejide. Hem vizyon hem hedefler açısından bazı belirsizlikler söz konusuydu bu taslak belgede hedefler açıkça ifade edilmemişti. Türkiye'nin pozisyonu belirgin bir şekilde ortaya konmamıştı. Kopenhag'a dönük bir metin olmasının da etkisi vardı bunda. Hani gelişmeleri bir izleyelim görelim ona göre Türkiye nasıl bir tavır ortaya koyacak ondan sonra bu kararı verelim gibi bir anlayış yönlendiriyordu bu strateji belgesini. Bu nihai şeklinde Mayıs'ta kabul edilen artık bir açıklık olduğunu daha kesin bir dil kullanıldığını görüyoruz. Bu kesinlikle, kesinlikle daha fazla Türkiye'nin emisyon hedefleriyle ilgili bir kesinlik. Yani ne yapacak Türkiye önümüzdeki dönemde kısa, orta ve uzun vadede uluslararası müzerkeler çerçevesinde ve uluslararası işbirliği, iklim, işbirliği rejimi içerisinde Orada bir kesinlik söz konusu. Dile getirilen görüşler aslında bir ölçüde kayda geçmiş oluyor ve hükümet politikası haline gelmiş oluyor. Bu belge çünkü 3 Mayıs'ta Yüksek Planlama Kurulu'nda görüşülüp kabul edilmiş bir belge. Dolayısıyla bir hükümet iradesini ortaya koyan bir belge haline gelmiş durumda. Önceki taslak haline göre. Peki nasıl değerlendiriyoruz bunu şimdi? Şöyle diyor... Türkiye'nin uluslararası müzaküleler bağlamındaki tutumu nasıl olacağı hakkında bu strateji belgesi. Ekonomik bazı şeyleri sayıyor. Türkiye'nin özel durumuna ilişkin bilgileri sıralıyor. Öteki ülkelerle karşılaştırıyor. Ondan sonra şu sonuca varıyor. Bence bu stratejinin, bu kesinleşmiş olan stratejinin bel kemiğini de bu cümle oluşturuyor zaten. Ekonomik ve demokratik gelişim göz önünde göz önüne bulundurulduğunda Türkiye'nin herhangi bir geçmiş yıl referans verilerek sera gazı emisyon azaltım tarifi vermesi mümkün değildir. Evet, çok netleştirmiş oluyor yani. Biz iki iklim değişikliğiyle pek bir mücadele etmek niyetinde değiliz anlamına gelebilir mi? Nasıl yorumlayacağız? Şunu söylüyor bu cümlenin hemen arkasından. Emisyon sınırlamasını, azaltım değil sınırlamasını, sürdürülebilir kalkınmasını ve yoksullukla mücadele çabalarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde devam ettirecek. Yani hala iklim değişikliği ile ilgili eylemler gerçekleştirilecek. Hala böyle bir çaba ulusal düzeyde a, yürütülecek. Fakat bu sürdürülebilir kalkınma, yoksullukla mücadele kısıtlı çerçevesinde yani Türkiye'nin kendi a, belirlediği şekilde a, yönlenecek, şekillenecek. Uluslararası gelişmelerden büyük ölçüde bağımsız şekillenecek bu politika ve eylemler. Ee, tabii şey cümlesi, herhangi bir geçmiş yılı referans verilerek sera gazı emisyon azaltım hedefi, sayısal azaltım hedefi veremeyecek demek şu demek. Hani Kopenhag öncesinde de e, hala bugüne kadar da dile getirilen söylem. Ee, Türkiye'nin mutlak bir azaltıma gidemeyeceği ancak artış hızından azaltım yapabileceği yolunda bir şey vardı biliyorsunuz açıklama. Bu artık kesinleşmiş oluyor. Bunun ne olduğu şey olmuyordu. Resmi belgelerde yer almıyordu. Hükümetin görüşü olarak bilmiyorduk bunu. Ancak bakanların konuşmalarından, yetkililerin konuşmalarından izlemek mümkün oluyordu. Artık bu Türkiye'nin resmi politikası haline gelmiş durumda. İçinde bulunduğu gruba uygun bir şekilde ya da onlar, onlarla benzer bir şekilde, yani diğer ek bir ülkeleriyle benzer bir şekilde sayısal azaltım hedefi olmayacak Türkiye'nin. Önümüzdeki dönemde uh, bu uh, Cancun'da daha sonra da Güney Afrika'da yapılacak olan müzakereler 2012 sonrası anlaşma çerçevesinde. Evet, yani uh, Kyoto öncesinde e, Kyoto'yu da yeterli bulmayanlar için bu Kyoto'nun öncesine de dönüş anlamına geldiği söylenebilir herhalde evet Türkiye şu andaki pozisyonu değiştirmek istemiyor aslında yani ekbeğe girmek istemiyor biliyorsunuz. Evet. Bütün hani müzakere e, e, girişimleri, diploma, iklim diplomasisi bunun üzerine kurulmuş durumda. Hani kuyatıya taraf bir ülke ama ekbeğe taraf olmayan bir ülke dolayısıyla yükümlülük yok. Bunun 2012 sonrasında da devam etmesini istiyor. Şimdi bu strateji belgesi bu politikayı bu diplomasisi e, tercihini şeye de yansıtmış durumda. Resmi hükümet politikasına da artık yansıtmış durumda. Yükümlülük almadan 2000'ün sonrasında da devam etmek ya da herhangi bir yükümlülük alınması durumunda bu yükümlülüğün Türkiye'nin içinde bulunduğu ek bir ülkeleri grubundan farklı bir yükümlülük olması, sayısal bir hedef, mutlak bir azaltım hedefinin benimsenmemesi, gene az önce söylediğimiz çerçevede kendi belirleyeceği artıştan azalma yolunda bir şey olması, hedef olması yükümlülük olması burada kesinleşmiş oluyor. Ee, onun dışında bu stratejinin geneline baktığımızda e, taslak metinden önemli kopuşlar söz konusu değil. Hani zaten burada e, stratejiyi yönlendiren temel felsefe temel politika anlayışı bu olduğu için öteki başlıklar altında hani iklim değişikliğinin çeşitli boyutlarıyla ilgili. Kesin hedefler ya da adımlar beklemek artık anlamsızlaşıyor şey olmadığı sürece sayısal azaltım hedefi gibi bir yaklaşım be insanmediği için işte enerji konusunda ulaştırma konusunda öteki sera gazına yol açan sektörler bağlamında sayısal azaltım hedefleri ya da somut hedefler beklemek yanıltıcı olacak zaten stratejide bu bütünlüğü kendi içinde sağlıyor Hani açık hedefler konmamış durumda çeşitli sektörler bağlamında. Yalnızca enerji sektörü bağlamında belirsiz iki tane şey var. Sayısal denebilecek hedef var. Bunlardan bir tanesi emisyon yoğunluğunun azaltılması. 2004'e göre azaltılması gibi çok belirsiz bir şey ifade. Bunun hani ne kadar azaltım anlamına geldiğini kestirebilmek mümkün değil buradan. 2020 yılına kadar enerji yoğunluğunun 2004'e göre daha düşük seviyelere indirileceğini söylüyor. Bunun <gülüyor> enerji... Ha, enerji... Insan, e Evet, Türkiye'nin en, e, evet. emisyonları içinde en büyük payı enerji sektörü e, tutmuş olduğu için burada enerji yoğunluğuna dönük bir şey var. E, uzun vadeli bir hedef söz konusu. Fakat bunun ne anlama geldiği, yani ne kadarlık bir, bir azaltım olduğunu söylemiyor strateji. Yalnızca 2004'ün altında bir miktara indirilecek e, enerji yoğunluğu 2020'ye kadar. Ona ek olarak yine enerji sektörü bağlamında uzun vadeli bir hedef olarak... 2020 yılına kadar referans senaryoya göre %7 bir karbondioksit emisyonu sınırlaması potansiyeli hedefleneceği söyleniyor. Bu da gene yalnızca enerji üretimiyle ilgili bir hedef. Toplam emisyon hedeflemesi açısından anlamı ve sonuçları belirsiz bir ifade burada yer alan yani Türkiye'nin toplam şeyine ne kadar katkıda bulunacak ee, emisyon e, azaltı çabalarına ne kadar katkıda bulunacak bu da çok belirgin değil bunlar dışında e, sayısal bir hedef bulmak mümkün değil strateji belgesinin içinde evet yani bu çok bu, oldukça karamsar bir yani bir, bir anlamda karamsarlığa kapılmamıza hakikaten yol açabilecek nitelikte bir geri adım diye de nitelendirilebilir sanıyorum evet, evet buna eşlik eden başka gelişmeler de var Türkiye'nin ulusal ve uluslararası iklim politikası bağlamında. Fakat ona geçmeden belki şunu da hatırlamakta yarar var bu strateji belgesinin ortaya koyduğu bir ulusal vizyon açıklaması söz konusu. Burada şöyle diyor, yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm yurttaşlarına düşük karbon yoğunluğuyla sunabilen bir ülke olmayı hedefliyor Türkiye. Yani Harika bir hedef de. Vizyonunun parçası, bir parçası bu. Yani daha fazla şeyler söz konusu. Sürdürülebilir kalkınma, uluslararası iklim politikası ilkeleriyle uyumlu bir hedef filan gibi şeyler yanları da var bir ulusal vizyonda ama bu cümle önemli. Vatandaşlarına bir yandan yüksek yaşam kalitesi sunmayı hedeflerken bunu daha düşük karbon yoğunluğuyla başarabilmeyi Amaçlıyor. Fakat böyle bir ulusal vizyon ortaya koyan bu stratejinin hemen arkasından gelen hedefleri e, ve ulusal pozisyonla ilgili açıklaması e, kendiliğinden zaten e, anlamsızlaştırmış oluyor bu ulusal vizyon ifade edilmesini. Çünkü düşük karbon yoğunluklu bir yük yüksek yaşam kalitesine ulaşabilmek ancak e, somut emisyon azaltımlarıyla gerçekleştirilebilecek olan bir şey. Hani şu anki haliyle, şu anki hızıyla bu trendler içerisinde Türkiye'nin kalkınmasının sürdürülebilir olmadığı, enerji tüketiminin sürdürülebilirlik çerçevesine uymadığı ve yüksek bir yaşam kalitesi sunmaktan uzak olduğu açık bu eğilimde, bu gidişatta bir değişiklik yapmak gerekiyor. Fakat ulusal pozisyon açıklaması kısmına geldiğimizde bundan bütünüyle kaçınılmış olduğu için resmi politika artık sayısal azaltma hedefi belirlenmekten uzaklaşma yolunda olduğu için ulusal vizyonu da gerçekleştiremeyeceği kendi elinden ortaya çıkıyor. Yani strateji kendi içinde de bu bağlamda çelişkiler içeriyor diyebiliriz. Yani tek olumlu yanı böyle bir strateji belgesinin ortaya çıkmış olması içi ıı, beklenen ıı, yani içeriği ve amaçları beklenenle uyuşmasa bile ıı, ve hükümetin bu konudaki tavrının kesinleşmiş olması yani Türkiye'nin artık niyet dediğini, ne diyeceğini bundan sonraki müzakerelerde daha açık biliyor oluyoruz. Evet bu bir teselli <gülüyor> mükafatı sayılabilir mi bilmiyorum ama Yetmez evet. ama zaman evet gibi. <gülüyor> evet aynen öyle bir tuhaflık. <gülüyor> Buna şey yapan eşlik eden e yani bu pozisyonu biraz daha açıklığa kavuşturan bizim açımızdan bunun artık katı bir tutum olduğunu gösteren başka bir de iklim değişikliği koordinasyon kurulu bağlamında yaşanan gelişmeler böyle bir kurul var biliyorsunuz iklim değişikliği koordinasyon kurulu 2004'te Bakan Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulmuş bir komisyon bu. Bakanlıklar arası bir yapısı var yani iklim değişikliği ile ilgili olarak bakanlıkların ve kurumların üst düzey temsilcilerinin katılımıyla toplanıyor, karar alıyor bu komisyon. Çevre Bakanlığı'nın eş güdümünde çalışıyor, bakanlık genel sekreter yürütüyor. Ve Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde de Türkiye'nin hem ulusal düzeydeki hem uluslararası düzeydeki iklim değişikliği politikalarını yönlendirmekle, oluşturmakla görevlendirilmiş olan bir kurumlar arası bir organ diye tanımlayabiliriz bu iklim değişikliği koordinasyon kurulunu ilginç bir bileşim var hani bakanlıklar arası kurumlar arası bir yapı olmasına rağmen içinde bir de kamu olmayan temsilci var o da Türkiye odalar borsalar Birliği top. Onun dışında hükümet dışından, kamu kurumları dışından başka bir katılımcısı yok bu komisyonun. Ticaret odaları ve borsaları bir tek bu işin paydaşı, ortağı oluyor öyle mi? Evet, yalnızca sanayiciler, ticaret odaları, borsalar, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşu olarak top tek başına temsil yetkisi kazandırmış durumda bu başbakanlık genelgesiyle. Bu Türkiye'deki iklimin kurumsallaşması açısından da çok eleştirdiğimiz şeyler, eksikliklerden bir tanesi toplumun öteki kesimleri gerek sera gazlarının ortaya çıkmasında gerekse iklim değişikliğiyle mücadelede hem azaltım hem uyum açısından rolü olan görüşü alınması gereken eylem çabaların içinde bulunması gereken aktörler yer verilmiyor bu kurumun oluşumunda, işleyişinde, karar alma sürecinde bu hani katılımcı çevre ile ilgili düzenlemelerin de öngörmüş olduğu, gereklemiş olduğu katılımcı anlayışıyla bütün ters. yani iş dünyasıyla hükümete teslim etmiş durumda Türkiye'nin iklim değişikliği politikasının şekillendirilmesi rolünü. Evet. Yani fazla diyecek bir şey bu değil mi? Öte yandan da tabii Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda da e, küresel iklim görüşmelerine neredeyse nihai bir darbe vurmuş olduğunu da söylemek mümkün. Ajans Frans Presse haberinde yani Barack Obama e, küresel iklim değişikliği konusunda e, ik, Yeni bir hamle yapacağım dedikten bir buçuk sene sonra filan Amerika Birleşik Devletleri çok iyi bildiğimiz eski bir dur antlaşmayı reddiye. Yani daha önceki başkanların Bush'un ondan önce de Clinton'ın hem kabul edip sonra onaylanmıyor diye adlandırılabilecek, benzetilecek bir tavrından hiçbir Fark göstermeyen bir yere gerilemiş durumda. Senato reddetmiş. Yani rafa kaldırmış. Değişik bu bu Carrie, Carrie Lieberman şeyini. Tasarısını. tasarısını. E, Aski aldı. Yakın bir zamanda görüşmeyecek. Görüşmeme kararı aldı. Senato çoğunluk lideri bu şekilde bir açıklama yaptı. E, daha basit bir daha sınırlı düzenlemeler içeren bir şeyi tasarıyı görüşebilecek herhalde anlaşıldığı kadarıyla. O da gene BP ve bu e, petrol ile ilgili yaptırımlar içeren bir düzenleme. E, gene EPA'nın bazı e, çevre kurumunun, Amerikan Çevre Kurumu'nun uygulayacağı kurallarla ilgili daha basit bazı şeyler içeriyor, e, düzenlemeler içeriyor. Aslında e, pe, fosil yakıt lobisini geçmenin mümkün olmadığı fasil yakıt lobisinin gücü ya da o çıkar çevrelerinin gücünün Amerikan ulusal politikasındaki etkisini bir kere daha ortaya koyuyor. Evet, Clinton yani geçememişti bunu. Bush zaten onlarla birlikte çalışmaktan yanaydı. Obama bunu değiştirmek vaadiyle geldi ama o da aynı fosil yakıt şeyine, engelle takılmış oldu. Evet, petrolcüler, kömürcüler ve diğer enerji Yaratılış şirketleri tamamen e, durma hakim görünüyorlar. Yani e, şeyin dediği Tim biyolog e, Tim Flannery'nin dediği bu bugün konuştuklarımız açısından bir kez daha doğrulanıyor. Yani in, geleceğini yiyenler, geleceği yiyenler sınıfına sokuyor. Homo sapiens artık yani insan türünü Tim Flanery, yani bu artık türün de yok oluşunu anlamına gelebilecek seviyelere. Iklim değişikliğinin hem şirketlerin hem de sınavileşmiş zengin ülkelerin liderlerinin iş birliğiyle bu o seviyeye gelecek gibi gözüküyor. Yani galiba oyun bitiyor. Kendi kurmaya çalıştıkları sistem açısından da kaygı yaratacak bazı şeyler var. Hani bir yandan şey yapmazken iklim politikasını her yolla engellemeye çalışırken bir yandan da Kyoto'nun devamından yana da bir şey var. Arayış, beklenti söz konusu. Çünkü Kyoto ile kurulmuş olan bir, e, bir karbon piyasası. piyasası sistemi söz konusu. Yani oradan da besleniyor bu düzen aynı zamanda. İşte son paylaşım değil mi orada? Evet, yeni bir paylaşım düzeni. İşte kendini yiyenler... E, Türü haline geliyorsak biz o da son paylaşım türü haline alacak gerçekten. Orada da bir takım şeyler var, gelişmeler var. Onlara da bakalım isterseniz. Ama ona geçmeden Türkiye'nin bu iklim değişikliği koordinasyon kurulunun almış olduğu kararı değinmeden geçmeyelim. Mayıs ayında yaptığı toplantıda iklim değişikliği koordinasyon kurulu yılda birkaç kez toplanıyor bu kurul komisyon. Az önce konuştuğumuz çerçevede yani uzun vadede sayısal azaltım hedefi almamak konusundaki stratejinin temel yaklaşımı uygun bir şekilde ek birden çıkmak yolu çıkmayı görüşmüş ülkeler ülkeleriyle birlikte, öteki gelişmiş ülkelerle birlikte içinde bulunmuş olduğu grup, yani önümüzdeki dönemde de Kyoto'nun ya da herhangi bir anlaşmanın sayısal azaltım yükümlülüğü bulunan ülkeler ekinde Türkiye'nin yer almasına neden olacak olan ek bir statüsünü değiştirmek çabası hala devam ediyor. 1990'lardan bu yana iklim diplomasisinin ana ekseni olan bir şeydi bu. Uğraştı. Hala orada olduğumuz bir kere daha görülüyor. Yani ciddi ciddi Kuyutu'yu onaylamış bir ülke. Artık hani şey yapmak üzere 2012 rejiminin müzakerelerinde yer almak gerekçesiyle bu ıı, şey yapmış, karar almış ve kuyutu onaylamış olan bir ülke. 90'dan 2010'a ıı, 20 yıl sonra hala daha ek birle uğraşıyor ve ekbirden çıkmak gerektiği yolunda görüşler nedeniyle bunu komisyonun gündemine alarak şey yapıyor, görüşüyor. Fakat orada da şöyle bir açma söz konusu, bu Türkiye'nin kendi tek taraflı isteği olmakla birlikte uluslararası sürecin buna izin vermesi tek mümkün görünmüyor şu anda. Onlar da bunun farkındalar. İşte G77 ve Çin grubunun yani gelişmekte olan ülkeler grubunun Türkiye'nin sorumluluk almak istemeyince sorumluluktan kaçıyor olduğu gibi bir algıyla buna karşı çıkacağı. Arfa Birliği'nin buna destek vermeyeceği düşünülüyor. Yani bu bilinen bir gerçek. Komisyon da bunun farkında. Aynı zamanda Türkiye G20 ülkesi. Oradan da kaynaklanan bir yeni statü oluşuyor Türkiye açısından. Uluslararası iklim mücadelesi içindeki yeri bağlamında. Bunlar göz önüne alındığında bu şeyimiz talebimiz kabul görmeyecektir büyük olasılıkla diyor. Bir de bu eklerde yapılacak herhangi bir değişiklik biliyorsunuz şey gerektiriyor. üçte 4'te 3 üç çoğunluk gerektiriyor. Türkiye'nin bu beklentisini bu karşılayacak 4'te 3 çoğunluğa ulaşması mümkün değil müzakerelerde. Dolayısıyla şimdilik erteleyelim şeyi. Eklerlik listesinden çıkmayı. Ama biz bu konuda karar almayalım siyasi irade. Siyasi hükümeti otorite, hükümeti atışlar topu. Yani Hı. Başbakan işte şeyler. Bakanlar Kurulu belki bu konuda bir karar alır diye. Ama hani burada şey olan, sorunlu olan genel durum bu aşamada hala daha ek bir listesinden çıkmak konusunun Türkiye'nin gündeminde yer almış olması. Evet, yani bir yandan işte büyümede asansın üretiminde çeşitli rakamlarla Türkiye'nin ne kadar büyük bir ekonomik büyüme yakaladığı herkesin gıpta ettiği bir şey olduğunu söylerken. Bir yandan da biz zengin değiliz, kısamayız şeyimizi diyorlar yani. Evet zengin değiliz. Bu şeyi hatırlatıyor. Ozon tabakası ile ilgili Montreux Protokolü'nün görüşmeleri sırasında da buna benzer bir söylem gelişmişti Türkiye'de. Gelişmiş ülkelerle Türkiye'nin kullandığı ozon tabakasını inceltici maddeler evet. miktar konusunda. Milliyet Gazetesi'nde bir köşede şöyle bir ifade hatırlıyorum. Türkiye'nin katkısı bu ozon tabakasındaki incelmeye gelişmiş ülkelerin bir pısı kadar şeyde emisyonlarımızda işte, şeyle karşılaştırılamayacak ölçüde düşük öteki gelişmiş ülkelerle diye aynı hani biz sorumlu değiliz bizim volümüz yok yaklaşımı bütün şeylerde uluslararası çevre sorunlarında küresel çevre sorunlarında çıkıyor karşımıza ve kendine uygun bir söylemle gelişiyor bu. Evet çok inandırıcı değil ama ne yapalım. Ee, <gülüyor> evet az bir zamanımız... Ve top da şeye karşı çıkmış bu cümleye. Yani ek birden çıkmak konusunda top daha istekli görünüyor. Ee, şeyin kamu olmayan tek katılımcısı İkinci Değişiklik Koordinasyon Kurulu'nun. Ee, bunun genel kanalı olmadığı çoğunluğun kanalı olduğu yolunda bir çekince yazısıyla ancak şeyi imzalamış. Koordinasyon Kurulu'nun kararını imzalamış. Demek ki Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de öyle ya da böyle iklim değişikliği konusunda geliştirilecek herhangi bir politikaya iş dünyasından da engel süreci söz konusu oluyor. Hani bunun doğasını daha geniş bir şekilde tartışmak lazım belki ama evet. hani karar yapın sürecine kadar ulaşarak bu etkiyi gösterebiliyor iş dünyası Türkiye'de. De. Evet, son olarak belki bir de şeyden de bir dakika da Gerçi artık bitmek üzere süremiz ama yani bu karbon piyasasını savunan ülkelerde bir şekilde Kyoto'yu devam ettirmeye çalışıyorlar, öyle mi? Evet, şimdi süre yaklaştıkça yani Kyoto Protokolünün birinci hükümlük döneminin sonuna doğru geldikçe. Ne olacak 2012 sonrasında, yani 31 Aralık 2012 sonrasında, 1 Ocak 2013'te ne olacak küresel iklim düzenlemesinin durumu sorusu. Artık herkesi meşgul etmeye başladı. hani Hem 2010'da bu seneki taraflar konferansı hem iki tane taraflar konferansı var karar alabilmek için. Biri bu sene Kankun'daki, biri de önümüzdeki sene. Şimdi ikisinden birisinde karar alınabilirse bir de onay süreci gerekecek. O da Kyoto için ne kadar uzun sürdü hepimiz hatırlıyoruz. Ee, gerçek bir tehlike hem siyasi kaygı nedeni olan bir tehlike hem de hukuksal boşluk oluşturacak bir tehlike var karşımızda. Yani 1 Ocak 2013'ten itibaren ülkelerin emisyonlarla ilgili, sera ile iklim değişikliği ilgili politikalarını yönlendirecek herhangi bir uluslararası hukuk belgesi olmayacak ortada. Bir düzenleyici çerçeve olmayacak. Bu önemli bir kaygı nedeni haline geldi. Şeyde taraf ülkelerde sekreteryadan oluşacak boşluğu yani birinci hükümet dönemi ile olası bir ikinci hükümet dönemi arasında oluşacak boşluğu, boşluğun hukuksal sonuçlarının değerlendirmesini istemişti. böyle bir rapor yayınlandı geçen hafta. Hani ne olabilir bu durumda diye açık olan şey hiçbir ülkenin şu anda yükümlülüğü olan hiçbir ülkenin artık 2012'den sonra yükümlülüğü olmayacak. Ha, evet harika. Aslında onlar da ek birden çıkmayı talep etsin. Evet, yani, <gülüyor> <bu iş gülüyor> ek bir de olsalar bile ek bir ortada olmayacağı için hani hukuksal bağlayıcılığı kalmayacağı için şeyden sonra, 2012'den sonra kimsenin emisyonu azaltması gerekmeyecek. Hani ülkeler kendi kendilerine gönüllü olarak devam edebilirler ama onları buna zorlayan bir uluslararası taahhüt söz konusu olmayacak artık. Evet. Bununla birlikte tabii hükümetçilerden daha fazla endişelenen, telaşa kapılan başka bir geniş grup daha söz konusu. O da bu karbon piyasaları içinde yer alan aktörler emisyon ticaretinden, temiz kalkma mekanizmasından, ortak uygulamadan ve bunlarla bağlantılı kurator rejiminin dışında ama onlardan beslenen gönüllü piyasalar. Yani onlar da... tabi para kaybetmek istemiyorlar. Bu iş tatlı bir şekilde gitsin tatlı. Evet bu kurulmuş olan bu düzen devam etsin istiyorlar ve evet. bu konuda bir güvence istiyorlar. Bayağı şey yapan hani şey, ...düzenleme yapma gereğini ortaya çıkaran bir durum söz konusu. Bazı öneriler var bu konuda. Hani şey ya kuroto değişikliği kabul edilemiyorsa... ...taraflar konferansında bu önümüzdeki yalnızca iki tane kalmış olan... A, ...taraflar konferansında herhangi bir değişiklik kabul edilemiyorsa... ...ya da ediliyorsa bile yürürlüğe giremiyorsa... Kıyotu'yu geçici bir süre için uzatmak. Son çare olarak başvurulabilecek yollardan bir tanesi bu. Uzatmaları zaten çoktandır oynuyorduk ama <gülüyor> böyle. <gülüyor> ben... Bu hukuksel, yani işte çok kısıtlı hukuksal seçeneklerden birisi haline gelmiş durumda artık. Ay nasıl uzatacağız bunu? Aynı yükümlülüklerle mi uzatacağız? Aynı ülkelerle mi uzatacağız diye başka sorular çıkıyor bu sefer karşımızda. İki şey olabilir. Bir tanesi penaltılar penaltı <gülüyor> atışlarına geçilebilir. Ya da sadece emisyon kısıtlamalarından vazgeçilsin e, fakat şeyler piyasalar, karbon piyasalar, piyasalar devam etsin. Benim e, önerim budur. E, o zaten piyasalarına duymak istediği açıklama bu. E, bu şeyin basın toplantısı sırasında yürütücü sekreterin e, birçok şey soru geldi ve soruların büyük çoğunluğu bu karbon piyasaların durumu ile ilgiliydi şeylerde sözleşme yetkilileri de böyle bir şey telaşa yol açmamak ya da orta oluşmuş olan korkuyu hafifletmeye çalışma çabası içinde şu anda şöyle bir genel yaklaşım var. Bu karbon piyasaları evet Kyoto protokolüyle doğmuş, dayanağı hukuki dayanağı Kyoto protokolü. Fakat Kyoto yükümlülük dönemi ortadan kalktığında yani güncel olan Evet yani. hani bağlı Merak. ikisini birbirine bağlayan bir kural yok. Taraf ülkeler ve işte bu piyasada yer alan aktörler kendileri hala daha şeyi farklı değişim türlerini yürütmeye devam edebilirler gibi açıklamalar geliyor. Çok rahatlatıcı bu karbon piyasaları açısından. Yani Dünya batıda önemli değil. Para kazanalım da yeter evet. mantığı var. Bunu da herhalde bu miktarda <gülüyor> konuşacağız evet, ama süreyi bitir. Çok teşekkürler. <gülüyor> İyi yayınlar vesikalım. Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik.